Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا Validini Nebine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Valemileti İbrahim'e hanife muslime ve min minel muşrikin Kardeşler övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över. Yalnız ondan yardım ve mahfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Nefislerimizin şerinden kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Rabbim nefsimizi iyi tanımayı şuurlu ve basiyetli bir şekilde vesilelerini gözeterek nefsimizin şerrinden Allah'a sığınmayı Rabbim bize nasip yaradan Yaratan Rabbimiz bize bir hayır yazmışsa bütün insanlık, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şerri de gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalemler kurmuştur. Dilde bunu söylemek çok kolay. Yani Allah bize bir hayır yazmışsa bütün insanlar cinler toplansa Allah bize bir şey yazmışlar. Dilde bunu söylemek çok kolay da. Başımıza bir iyilik veya bir kötülük birisinin baş, tarafından geldiği zaman kalp hiç aynı bu şekilde bunu ikrar etmiyor kardeşler. İmanı sohbetini Allah razı olsun geçen hafta hararetli bir şekilde Şükür Hocamız yapmıştı. O sohbetin üzerine bunu tefekkür edin. Yani her ameli dil ile kalp ile azale neyi vardı? Balansı vardı. Aşağı yukarı iki sene aşkın bir zamanı beridir Rabbimizin isimlerini işliyoruz. Peki işlememizdeki bizi buna iten sebep neydi? Şimdi bunu tekrar gündeme getirip hatırlamak gerekiyor. Aşağı yukarı eski kardeşler içimizde Mehmet kardeşimiz var. bayağı bir eski. Abdurrahman daha eski. Yıllardır Allah'ın hükümlerini, Peygamber selamın hadislerini zikrediyoruz, aramızda paylaşıyoruz. Peki amelde niye eksiklik var? Amel niye az? İlim gün gün gün gün çoğalıyor ama amel de gittikçe gittikçe azalıyor. İlimimiz azdı, ihlasımız çoktu. Samiyetimiz çoktu Rabbimiz aramız çok iyiydi Ama ne hikmettir ekonomi durumumuz o zaman çok kritikti Tam tersine döndü Yaşımız çoğaldı Paramız çoğaldı Nüfusumuz çoğaldı Cemaatteki kardeşlerimizin sayısı çoğaldı Bundan yıllar önce inanın mübalasız söylüyorum 17-18 kişiydik bir tane arabamız olsa da Sohbetlere gidip gelsek diyorduk Arabamız hiçbirimizin yoktu Cemaat adına bir arabamız olsun diyordu kardeşler şu anda maşallah, barekallah. En son Rasim kardeşimiz araba aldı. Allah onun için de hayırlı etsin. İhtiyaçtır, gereklidir, elzemdir. Bunlar mallarımız, mülklerimiz artarken, imkanlarımız artarken, çoğalırken, Rabbimizle aramızdaki diyaloğumuz nereye gidiyor? Zaten işte bu derslerin esas kayası bu değil mi? Biz iki önce derslere başlarken, yani Rabbimizin isimlerini işleme başlarken, Rabbimizle aramızı iyi etme niyetiyle başladık. Bu kayadan dolayı biz bu yola çıktık. Kişi neden evlenir? Neden malını çoğaltmak ister? Allah Resulü hadiste buyuruyor ki evlenen dinin yarısını kurmuştur. Diğer yarısı içinse Allah'tan korksun. Valla biz bekarken Allah'tan daha çok korkuyorduk. Evlendik korku gerçekten devrasına uğradı. Hani böyle borsa bir inip kalkıyor ya aynı hale girdi. Haşa Allah'ın şeratında bir sıkıntı var? Hayır. Biz işi dengeli tutamadık ölçülü tamadık. Halbuki geçen evlenmek dinin yarısıdır. Mesela İbn-i Kayyım El Fevayet kitabında bap almış. Yani Allah'ın dinini yaşamada şartları koymuş. Kendisine sorulduğunda hep boyuna cevap veriyor. İkinci sırada da mal geliyor, mülk geliyor. Yani mal kardeşler Allah'ın dinini yaşamada çok güzel bir nimettir. İki şeye göpte edilir. Kimdi onlar? Bir, Allah kendisine ilim vermiş. Onu hakikaten Allah rızası için insanlara taşıyor. Bir kişi daha ateşten kurtulsun diye. Bir de Allah kendisine mal vermiş. Hakikaten onu da Allah yolunda kullanıyor. Allah'ın dini yücelsin. Şeref kazansın. İnsanların sayısı çoğalsın. Ve gerçekten Allah'ın dinini yaşamaya çalışan insanlara da ne yapasın? Destek olunsun. Yani kuvvetli müminin zayıf mümin'e hayır olmasın. en büyük özelliği neydi? Hem kendinesinde hem de elindeki imkanı Allah'ın dini daha insanlar iyi yaşasın diye kullanmasıydı. Şimdi dönelim bize. Biz bu hadisin neresindeyiz? Yani ne kadar bu hadse yakınız uzağız. Yine Rabbimize dua ediyoruz. Rabbimiz yine karşımıza bu akşam 3-4 tane isim peş peşe çıkıyor. Geçen haftaki sohbeti hatırlayan var mı? İmtihan etmiyorum ha. Sadece haberleri böyle bir yokluyoruz. Hatırlayan var mı? Yerham kalla. Geçen haftaki dersi hatırlayan var mı? Kabı olarak da olsa. La ilahe ente İpucu yok. Yok, ipucu yok. İpucu yok arkadaşlar. Bu hafta inşallah gelecek hafta soracağım. Allah izin verirse ömür verirse. Bu hafta inşallah çünkü bu hafta da geçen haftaki de bağlantılı. Tevekkül, vekil, ondan sonra varis. Zaten bunların hepsi Allah'ın izni inşallah vasi ve vaki. Peş peşe geliyor. Rabbimiz subhanahu aleyhi ve bize isimlerini tanıtmayla bize izzetle ve bulundu. Rabbimiz kullarını yaratırken kullarına ihtiyaç halinde değildi. Muhtaç da değildi. Ama övgü en layık o. Sevilmeyi en çok seven o. İstenilmeyi de en çok seven yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Bütün insanlar, bütün cinler, bütün melekler toplansa Allah'ın şanından istese, şanından eksilmediği gibi Allah korusun. Allahu Teala hakaret etmeyi, sövmeye de kalsalar da Allah'ın makamına yine hiçbir şey eksilmez. Yani yükselmediği gibi şanından alçalmada olmaz. Peki burada kullanım diyalogudur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kendisini bize tanıtması Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin de zikrettiği gibi bizzat kulların kendi menfaati içindir diyor. Yüzde yüz. Yani Allah'a ocahı kendi isimlerini kullarına tanıtmayla bizzat kendi kullarına lütfetmiştir, merhamet etmiştir ve keremindendir. Yoksa Rabbim subhanahu wa burada hiçbir şeyi yoktur. Çünkü dünyadaki bütün insanlık, birbirler olan bağlantılarına baktığımız zaman herkes birbirine muhtaç. Zaten dünyadaki bütün dengede aynı bu şekilde dönüyor. Ve bütün kullar da Allah'a muhtaç. Hem birbirine muhtaç, bütün azalar birbirine muhtaç, Dünyadaki tanıdık insanlar hepsi birbirine muhtaç ve bütün kullar da Allah'a muhtaç ama Yaradan Rabbimiz hiçbir şeye muhtaç değil ve bize isimlerini tanıtmasındaki en büyük hikmet de sırf kereminden hani Şeyh Huluslam şöyle bir bab açmıştı yukarıdaki dersleri hatırlayan kardeşler şimdi tekrar gene hatırlarlar Allah'ın kullarına ikramı lütfu sırf onun keremindendir yoksa Allahu Teala'ya kullarına lütfetti diye kendisini cennetle ödüllendirerek daha büyük bir güç yok kardeşler Aşe ki Allah-u Teala zulmü kendine haram etmiş kullarına zulmetmeye kalkarsa kendisine hesap soracak bir güç de yok böyle bir merci yok şimdi duralım tefekkür ederim Rabbimizin eşi yok ortağı yok, dengi yok, benzeri yok ve adaşı da yok buna rağmen Allah-u Teala kendini aldığı kararda duruyor kesin hesaba çekecek merci olmadığı halde kendisine cennet sunacak bir yer cehennemde korkutucu bir yer olmadığı halde seni ona, ona ben yarattım diyen bir merci olmadığı halde vallahi kendisinden olduğu halde Allah'a Teala kendisine saygılığından dolayı kendini aldığı kararı yerine getiriyor. Hadis-i Kudüsü'nde buyuruyor ki zulmü kendin esinine haram ettim. Aranızda da birbirinize zulmetmeyin. Peki kardeşler Zat-i büyüklüğünü durduk, düşündük, tefekkür ettik. Derse başlarken zaten zikrettik. O bir şey, bir hayır yazmışsa hiçbir şey onun gücünün önüne geçemiyor. Peki böyle bir güce karşı bu kulluk nasıl bir kulluk? Yani herkes Allah rızası kendine bunu dursun tefekkür etsin. Böyle bir Rabbimiz var da biz nasıl bir kuluz o Rabbe karşı? Yani o yüce mutlak kudret sahibi güce karşı bizim kulluğumuz nasıl bir kulluk? Yakışıyor mu yani? O Zat-ı Celal'e yaptığımız bu kulluk o Zat-ı Celal'in yüceliğine, makamına, şanına yakışıyor mu? Herkes kendine dursun şöyle bir tefekkür etsin. Gerçekten yakışıyor mu? Rabbimiz Vasi ismini zikrederken, Vaki ismini zikrederken, Vedud ismini zikrederken ve Vekil ismini zikrederken Geçen haftaki derse yaklaşalım Allah-u kullarını seviyor. Kulların arasındaki sevgi, ülfeti bağlamak için arasında vesileler koymuş, kitabı indirmiş, peygamberler göndermiş ve kul Rabbini ne şekilde sever? Eğer yaparsa bu sevginin tezahürü olan amelleri yapmış Rabbimiz? Subhanahu Teala zikretmiş. Herkes o karani karanik makamında yaratılmış. Uhud Karan'ın özelliği neydi? Annesine itaat ediyordu, Bukhari'de geliyor. Durmadan Rabbinizi zikrediyordu. Ve açlığa sabrediyordu. Şu anda bizim en büyük korkumuz açlık. Niye yardırıyoruz çalışmak için? Allah'a karşı rezil olmamak için mi? Yoksa insanlara karşı rezil olmamak için mi? Allah'ın katında mahşer günü rezil olmamak için mi? Yoksa şu dünya hayatında insanları yanında küçültememek için mi? Geçen ders biraz dinliyorum. Yavaş yavaş hatırlamıyorum. Rabbimiz subhanahu wa ta'ala bize merhametinden dolayı, kereminden dolayı sıkıntıya düştüğümüz zaman en son Rabbimiz aklımıza geliyor. Ama Allah yine kimlere değer vermişsek kafamıza, gözümüzde, beynimizde ve kalbimizde büyütmüşsek yine Allah-u Teala merhametinden dolayı bizlere o kulların elinde yardım ediyor. Durun şöyle kendi kendinize bir tefekkür edin bakın. Yani... Rabbimiz her ayetinde, Nefis sallallahu aleyhi ve sellem her hadiste Rabbimizin mutlak gücünü bize hatırlatıyor. Değil mi? Kur'an iken birçok ayetlerine bakın. Kur'an Bir ayet namazla alakalı bir bab geçsin. Oruçla alakalı bir bab geçsin. Bir emir bir nehi geçsin. Allah azizdir, hakimdir. Hemen arkasına hükmünü koyuyor. Peki biz bunu ne kadar ciddiye aldık? Ne kadar önemsedik? Her ayette allah Teala mutlak gücünü bize hatırlatıyor. Egemenliğini hatırlatıyor. Büyüklüğünü hatırlatıyor. Kayıtsız ve şartsız Ol dediği zaman emrin önüne hiçbir mercinin geçemeceğini bize hatırlatıyor. Peki bu bizi ne kadar silkeliyor, ne kadar gayrete getiriyor, ne kadar kendimize bir çeki verip toparlanmaya yetiyor? Kalplerimizdeki korku ve haşiyeti nerelere götürüyor? Hakikaten insanlara mı yoksa gerçekten Zat-i Burada Allah kendisine rahmet merhamet, mağfiret etsin. Müellik çok az ama ince bir nokta yakalamış. Ben burayı okumak istiyorum çünkü çok önemli bir konu. Rabbim can kolayla dinlemeyi nasip etsin. Gerçek anlamda korunmak diyor Müellif, ancak Allah'ın emirlerini yerine getirerek, yasaklarına da katınarak ancak gerçekleşebilir. Yani Rabbinizden sakının dediği zaman rabbis ayetinde, gerçek anlamda ve korunmak, emirlerini yerine getirmek ve nehilerinden sakınmakla gerçek manada ancak gerçekleşebilir. Allah korusu diyor, takvi olmadıkça korunmak mümkün değildir. Yani hiç kimse bunu başka bir yerde aramaz. Peki kardeşler korku nedir? Korku nedir? Allah korkusu kalbe girmedikçe haramlardan, günahlardan sakınmak ve emirleri yerine getirmek mümkün edilir. Bu yüzden büyük küçük ayrımı yapmaksın her günahtan sakınılmalı ve başkalarını da sakındırmaya gücümüz yettiğince gayret göstermeliyiz. Ki peygamberlerin gelişinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur kardeşler. Hem kendi bunu yaşama gayret etmek hem de kardeşlerimize bunu teşvik etmek. Bütün peygamberler kavramlarına ne nasihat ediyorlardı? Allah'tan utanmıyorsanız Allah'tan korkmuyorsanız istediğinizi yapın. Öyle ya bir insan kendi iç aleminde Allah'a karşı bir murakabesi yoksa Bir saygınlığı yoksa İnsanların yanındaki Değer ne kadar itibar görür ki Nereye kadar yani ben bir günah işleyeceğim Allah'a karşı utanma içinden Gittikten sonra insanların benim aklımdaki Düşüncesi beni nereye kadar bağlayıcı olabilir ki Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlardan iki kalkacak olan hayadır Haya da kalktıktan sonra işte kıyamete Yakın bir zamanda insanlar köpekler gibi Çok özür diliyorum sokak ortasında ne yapacaklar Cima yapacaklar Kardeşler, bir insanın utanma haya gittiği zaman, Allah'a karşı işte kadınlar sokaklara dökülmeleri, açılıp saçılmaları, makyaj yapmaları... Bir bayan makyaj yapıyorsa, babası bunu bu halde görmüyor mu? Amcası, dayısı, teyzesi, halası, tanrı bütün çevresi bunu bu halde görmüyor mu? Mini etek giyiyorsa, makyaj yapıyorsa, dekolte giyiniyorsa... Bakın kardeşler, Allah'a karşı perde yırtıldığı zaman, Kullar zaten hiç kimsenin umurunda değil. Ki biz bunu çevremize, toplumumuza çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden biz birbirimize haraman, haramdan sakındırırken ve salih amelleri teşvik ederken Rabbimiz ile bağlantı kurarak yapmalıyız. Yani kendi nefsimize değil. Yani kardeş Allah'tan kork. Allah'tan utan. Diye birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Bu yüzden büyük küçük ayrımı yapmaksın diyor. Her günahtan sakınılmalı ve başkalarının da bu günahı sakındırmaya teşvik ve gayret göstermelidir. Gerçek takva sahibi işte böyle kimselerdir. Allah'ın yasaklarından birini çiğneyen veya Allah'ın emirlerinden birine diyor, aykırı hareket eden birini bunlar gördükleri zaman. Gözlerini kapatmazlar. Kulaklarını da tıkamazlar. Hiçbir şey görmemiş gibi de davranmazlar. Onların diyor en zayıf halleri diyor, kalplerinde bu huzur diyor. Çünkü Müslüm'de gelen hadiste rahmet peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir mümin bir münker gördüğü zaman diyor imanı en yüksek olan kişiler eline müdahale eder. İmanı biraz zayıfsa diyor normalse diyor onu diliyle uyarır. İmanı en zayıf olan kişi diyor kalbine buğz eder. Eğer diyor buğza yoksa diyor onda iman yoktur kardeşler. Peki haramlar nasıl işleniyor kardeşler? Önce tek başına kişinin hepsinde işlenmeye başlıyor. Allah korkusu haya perdesi yırtılma başlıyor artık ailesi çolu çocuğu da görmeye başlıyor. Eğer bu televizyonsa, pis filmse pis gazeteyse, veya sövümekse, hakaretse, veya normal günahlarsa. Mesela sigaraya başlayan bir insanlar örnek verebiliriz. Takva hayatına sigarayı terk ettiği, takvaya yöneldiği, emir ve nehirleri yapmaya yöneldi. Bu verirsek daha iyi anlarız. Sigarayı terk etti. Allah tam korktu. Neden korktu? Önce camı havlusunda sakallıydı, sigara işte cami cemaati tenketti. Sokakta işte millet tip tip baktı, utandı. Sonra evinin damına çıktı. İnsanlar görmeyecek ya. Bu da o kalbine bir ürperti girdi. Bu ceset Allah'ın. Şu gök kubbesi üzerine yıkılsa ne yaparsın? Kalbine dehşet bir korku girdi. İşte bunun adı haşiyettir kardeşler. Rabbimizin bizden istediği korku da bu. Hakikaten sanki gök tabanı üzerine düşüyormuş gibi üzerine korku girdi, sigarayı tuttu, paketi de yırttı, bir daha sigara içmedi. Yıllarca içmedi. Ama yıllar sonra tekrar takva, salih amelerde azalma baş gösterdi. Bu adam sigaraya başladı. Önce tam tersine dönüyor bu defa. Önce insanlardan utanma, burada ise tam tersi. İnanın karışan en az utanma Allah'tan oluyor bu defa. En az korkma da Allah'tan oluyor. Önce gizli sigara içmeye başladı. Şimdi bu gizli sigara içen hanımından, çoluğundan, çocuğundan ve en çok sevdiklerinden. Sigarayı saklıyor mu? Saklıyor. Ağzını gidiyor, çalkalıyor. Rabbinin kendisini gözettiği duyutuluyor. sohbet ortamlarına gidiyor, geliyor bu adam. Günahını da saklıyor. Hani duymuş bir tane hadis. Nedir o hadis? İşte günah işlerken şahit tutmayın. Bu buna teselli veriyor. Şeytan da bunun bu yönünü kandırıyor. Petpa kesiyor. Ama başka hadisler de var. Gizli de açıkta da Allah'tan kork. Allah'tan utan. Ama bu hadisleri şeytan buna ne yapmıyor? Tevkin etmiyor. Hangi hadisleri şeytan buna hatırlatıyor? Şahit tutma. Şahit tutmazsan Allah affeder. İnanın kardeşler bir insanın görmesi var ya veya günahını sakladığı bir kişinin onun günahına şahit olması var ya kardeşler. Allah'tan korkar gibi korku kalbine sokuyor. Hani buna şu örneği de verebiliriz. Adamın kalbine fitne düşmüştü, <gülüyor> elinde de kumanda. Hanımı mutfakta. mutfağda, karabalıkta kötü bir yerlere bakmıyor sahnelere. Dans sözlü şarkı sözlük. Hanım ne kadar bulaşık mutfağı Yarım saat bir saat. Elinde kumanda. Tam o sahneyi açtı seyrediyor. Mutfak kapısı açıldı, kumanda da bozuldu. Vatandaşın kalbini olup olmamış. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Bank bank dudak. Gitti. Yani şu zaten bayılacak. Bu korkuyu kime kullanmamız gerekiyor kardeşler? Bu adam şeytan attığı vesilesizler ilk Allah hakkına niye gelmedi kardeşler? İşte iki senedir ders yapmamdaki esas gaya bu kardeşler. Bu korkuyu tekrar Allah'a vermek. Çünkü bu Allah'ın hakkı. İnanın biz bu korkuyu Allah'a vermezsek Allah herkese bizi korkutacak. Hepimiz de bunu yaşamıyoruz mu? Yaşamıyoruz mu? İnternet başında, bilgisayar başında, pis bir gazete takıldık o anda. Tam sohbet yaptığımız birbirine hayal ediyoruz. Gazeteye bakıyoruz. Tak gözümüzün önünde. Onda ne oluruz? Utanırız değil kardeşim? kardeşler? bu utanmaya en layık Allah. İşte burada bize derslerde sık sık bütün isimlere bakın. Hep bize bunu hatırlatıyor. Bir insan düzenli bir şekilde zikirlerini ve dualarını yapmaya başlarsa şu anda biz allah Teala'yı görmüyoruz ama kulları görüyoruz. Gördüğümüz bizi etkiliyor. Allah talanın gücünü biz canlı olarak görmüyoruz ama o gücü insanlarda görüyoruz. O insanlardaki güç bizi etkiliyor. O yüzden bir tanesi zengin birisi bize hafif dese ki Hasbunallah ve nimel vekil Allah ayette diyor ki velkiniz benim. ama ekonomi durumu çok iyi olan zengin birisi de dese ki arkadaş sıkıntıya düştüğün zaman ben senin arkandayım. İnanın Rabbimizin ayetini okurken ki dinlerken ki kalbimizin yatışmasından daha çok o insanın bize kullandığı cümle daha çok güven ve emniyet verir. Neden kardeşler? Herkes bunu kendi nefsinde yıkılasın. İnanın bunun esas gerçek şey sebebi ne biliyor musunuz? Allah'ın gücünü biz tam manasıyla inanmadık kardeşler. İnanmadık. İnsan tesir olarak duyduğu zaman ne kalbinde etki yapıyorsa işte inandı bu kardeşler. Zaman zaman derslerde Şeyh Huluslam'ın şu sözünü zikrediyorduk. Şunu da buraya aktif yapalım hemen. Kişini ilahını Şeyh Huluslam tarif ediyordu? Sevdiğiniz, hoşnut oldunuz, coştuğunuz sözleri gündeme geldiğinde siz mutlu ediyorsa ilahınız odur. Korku da aynıdır, güven da aynıdır, tevekkül da aynıdır, sığınma da aynıdır, mürakkabe aynıdır ve zikretme da aynıdır. Yani bunların hepsi aynı çatı altına geliyor kardeşler. Şimdi herkes kendi hepsini yoklasın. Hakikaten sıradan bir insanın bize sıkıntıya düştüğü zaman bana gel sana yardım edeceğim dediği zaman mı kalbimiz hakikaten bir güven, emniyet hissediyor yoksa ekonomi durumu çok iyi olan birisi mi? Şimdi bu örnek öbüründen biraz daha farklı. Bir, ekonomi durumu çok iyi bir insan bize diyor ki biliyoruz yani zengindir sahili bir nüfusa sahiptir ve ortam içinde de sözü geçen birisi yani attığı laf at yerde kalmıyor tutuyor ve insanlar da değer veriyor dinliyor bu insan mı bize arkadaş sıkıntıya düştün mü gel maddi manevi her türlü destek sana açık dediğinde mi kalbimiz yatışıyor yoksa hakikaten ekonomi durumu iyi olmayan gariban biliyoruz ki konuşulmaz sözüne kimse şey itibar etmiyor bu insanın sözü arkadaş sıkıntıya git düşün gel hani bir ihtiyacın var mı sana yardımcı olacağım dediğinde mi etkileniyorsun kardeş? İşte bu gariban ekonomi kritik olan bu insanın bize söyledi zamanki etkileşimimize Allah talan ayetini okumamızı bir birbirine bağlantı kurarım. Ya diyeceksin bu nasıl bir örnek? Tefekkür edin anlarsınız nasıl bir örnek. Biz Allah'a az de insanlara örnek verdim o ekonomi çok iyi ekonomi maddi manevi gücü olan insanın şeyi gibi mi hakikaten ayeti dinlerken etkileniyoruz veya duyarken yoksa hakikaten gariban durumu çok sıkıntılı abi sıkıntıya düşersen gel sana yardım edeceğim dediği zaman mı etkileniyoruz Rabbimizin hangi ayetine karşı karşıya kalınca kalplerimiz harekete geçiyor herkes kendini analiz etsin Rabbine olan inancını burada ortaya koyacaktır İşte bu dersler bizleri kardeşler Rabbimize olan bağlantıya ve ona karşı seviyemizi ortaya koymayı etiyor kardeşler her Müslüman diyor mutlak koruyucu Allah olduğunu bildiği zaman diyor Kendisinden başlar koruyucu ve tedbirleri hepsini yavaş yavaş bırakmaya başlar. Biz bunu net bir şekilde ebekisidikte görüyoruz. Hazreti Ebekisidik önce Allah'ın dinli yaşamaya başladığından dolayı kavmi kendisine ambar koyuyor ve kendisi hicret etmenin yoluna giriyor. Tam şehrin dışına çıkmaya başladığında kâminin ileri gelenlerden bir tanesi ebekisidir diyor ki nereye gidiyorsun diyor ki kavmim dinimi yaşamaya ça o da müşrik birisi dinimi yaşama başladım dedi bana zulmetmeye ve amara koymaya başladı. Ben burada var diyor sen gidemezsin. Benim şerefime ter düşer bu. Senin gibi böyle benim yakınım olacak da ben seni himaye edemeyeceğim. Benim himaye gücüm o zaman neye yarayacak ki? Kabe'nin önüne gidiyor. Hz. Ebekir'e diyor ki, Hz. Ebekir için ben bunu himaye'm altına aldım diyor. Buna zarar veren, bana vermiş gibidir. Hazreti Ebekir Sıddık kardeşler Subhanallah. Kendin esimizdeki tavizi bir koyalım ortaya tartalım. Hz. Ebekir Sıddık Tekrar sesi bir şekilde Kur'an okumaya başladı. Sesi şekilde Kur'an okuduğu zaman çok yanık, inançlı, ihlaslı bir şekilde okuduğundan dolayı müşrikler bile gizli gizli gelip sözleştikleri halde yemin ettikleri halde bir daha gelmeyeceğiz diye gizli gizli gelip dinliyorlarmış. Ve Hazreti Ebeksid oradan arkasında sesi Kur'an okurken namaz kılarken arkadaki insanlar gelip de dinlediklerinde etkilendiklerinden dolayı en son 3 tane müşrik yemin ediyor bir daha gelmeyeceğiz diye. Himaye eden şahsa kâmi gidiyor diyor ki Ebbeki Sıddık böyle insanları sihirliyor, etkiliyor. Büyülüyor. Onlar çünkü bu kelimeyi kullanıyordu. Ebbekir'e söyle Kuran'ını sesli okumasın. İnsanların nüfusunu artırıyor ve iman edenlerin sayısını artırıyor. Bu adam geliyor Ebbeki Benim seninle diyor anlaşmam, sözleşmem böyle değildi. Sen evin içinde Kuran okuyacaktın, namazını kılacaktın. Böyle yapmıyor muyum? Sesli okuyorsun diyor. Sesli okumayacaksın diyor. Senin himayenden çıkıyorum diyor Allah'ın himayesine giriyor. Taviz var mı Mehmet? Yok. Taviz yok. Ve şey olan vekil olan adam diyor ki, ben bu şekilde bunu kabul etmem. Kamin bana hakaret eder. Şerefi kendime yedirtilmem diyor. O zaman Kabe'nin önüne gelip söyleyeceksin ki ben kendi rızamla bu şahsın himayesinden çıktım. Ve Ebeksidi Kamin'in önüne geliyor, Kabe'nin önüne. Şu şahsın himayesinden ben kendi rızamla çıktım deyince bir tane yumruk yiyor. Ve bu yumruğu yemesine rağmen Hazreti Ebeksidi bu şahsın himayesine bir daha geri dönmüyor ve Allah'ın himayesine giriyor. Şimdi biz burada Allah'ın himayesine girerken hani derdimiz bu ya artık yavaş yavaş insanlardan soyutlanmak. Kalbimizdeki tevekkülü yavaş yavaş tam Allah'a vermek bağlantıyı Allah'a vermek, murakabeyi Allah'a vermek, Allah'ın gücüne tam teslim olmak. Peki biz bunu tam yakalama başlayınca başımıza imtihanlar gelirse yardım edenler etmiyor ya Allah kadar bizi burada yardımı durdurursa o anda bizim kalp ayarımızın nasıl olması gerekiyor arkadaşlar işte burada ciddi bir imtihan. Aynısı Peygamber Aleyhisselam'ın döneminde de yaşanıyor. Hazreti Hadişe validemiz Hazreti Peygamber'e yardım ediyor. Yaşadığı sürece Ebu Talib de bir ömür yardım ediyor ve Hazreti Hadişe'nin vefatı Ebu Talib'in ölümüyle hüzün yılı diye tarihe isim alıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ambarı koyuluyor, sıkıntılar koyuluyor, her türlü zulümler uygulanıyor ve Müslümanlar en çok sıkıntı çektiği zaman da o zaman. Peygamber Aleyhisselam'a kim yardım ediyordu gerçekten? Cenab-ı Hak yardım ediyordu. Peki Hazreti Hatice Vardemiz vefat ettiği halde Ebu Talib'in vefatı gerçekleştiğinde peygamberin yardımı Allah tarafına neden durduruldu? Bakın ciddi apaçık ciddi bir imtihan. Hani Allah yardım ediyordu? Ve tarihe yüzün yılı diye yüzün isim takıyor. Destekçisi vefat etmiş. Himayesi Ebu Talib ölmüş. Üç yıl ambargo oynanıyor. Ve müşrikler işkence ediyorlar. Çünkü diyorlar artık koruyucusu yok. Ve Allah krala ne yapıyor? Yardımı durduruyor. Peki kardeşler bizim burada neyi anlamamız gerek? Biz elimizdeki nimetlerin, Allah kimlerin elinde bize yardım ediyor? Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmezsek, elimizden gittikten sonra ahva etmene de bir anlamı yok. Kardeşler nimetler şükür gerektiriyor. Eğer biz Peygamber s.a.s. nimetlerin kıymetini bildik. Eğer biz bu nimetlerin kıymetini bilmezsek elimizdeki nimetlerin, o nimetler elimizden alındıktan sonra da konuşmanın, ah hiçbir anlamı kıymeti yok. Müfessir diyor ki İbn-i Teymiyye, allah Teala önce kullarına nimetleri verir. Eğer o nimetlerin haklarını verirse, bu şükür olarak bereketlerine katlanır. Eğer onlar o nimetlerin haklarını vermezlerse, o nimet nikmete dönüşür, belaya dönüşür, musibete dönüşür. Ve Allah-u Teala o nimeti de o kulun elinden aldığı zaman da bütün yardımını da keser kardeşler. İşte bu da Allah-u Teala'nın vasi isminde geçiyor. Çünkü Allah geniş olandır ve kalbinde hayır olan kulların elinde de o kullana yarın mı Ama o kulları da çekip huzuruna aldığı zaman da imtihandan dolayı o kul gerçekten Allah'a mı bağlanmıştı, kullara mı bağlanmıştı bunu denemek için imtihan eder. Bir de kimi imtihan etmişti? Hazreti Ömer'i e imtihan etmişti. Nerede imtihan etmişti? Peygamber Aleyhisselam vefat etmişti. Hazreti Ömer kılıcını çekmişti. Kim Muhammed öldü dediyse Aleyhisselam kafasını koparmıştı. Hiç kimse konuşamıyordu. Her tarafı sessizlik almıştı. Çünkü kılıç elinde olan şahs Hazreti Ömerdi. Ama Hazreti Bekir çıka gelmişti. Çünkü onu durduracak bir şahs varsa Allah'ın izni oydu. Ey Hattabın oğlu Ömer demişti. Bir ki kim Peygamber'e tapıyorsa Peygamber ölmüştür. Şimdi bak, o hitaba bu hitap. Peygamber sevgisi kalplerde kök sarmış. Hazreti Ömer basit bir insan değil kardeşler. Peygamber gelecek olsaydı Ömer bunlardan da deneyecek şahsiyet. Peki bu şahsiyet nasıl bu hale düştü? Halbete büründü. Kim peygamber öldürürse kafasını koparım nasıl diyebildi? Demek ki insan farkında olmadan değer verdiği insana uluhiyet makamı farkına değil. Müminler günahlarına bilebilir ıslatmaz, alnı düş olabilir. Yusuf peygamber de Melik'ten yardım istedi dedi sekiz olarak bir sürü allah Teala onu unutturdu şeytanı gönderdi hapiste kalmasına sebep oldu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir devre zenginlere meyletmeye kalktı allah Teala kendisini uyardı onlara meyletme yani bu arkadan bizim gibi insanlara dert çıkması açısından da bir ibrettir yani biz elinde güç olduğunu inandığımız insanlara bağlanırken eğer murakabe halinde kardeşlerimizle diyalog halinde olmazsak farkındalılmadan o insanlara urguyet makamı veriyoruz işte Hazreti Ömer bu tehlike radarına yakalanıyor ya o ortamda ebekir olmasa Hazreti Ömer'i durdurmasalar ne olacak Hazreti Ömer'in hali? O yüzden Hazreti Ali'ye diyorlar. Neden fitneler senin zamanda çıktı? Subhanallah. Hazreti Bekir vardı, Hazreti Ömer vardı, Hazreti Osman vardı. Sıkıntı oldu mu durduruyorlardı. Fitne baş gösterdi mi? Hazreti Osman'ın zamanında Ömer'in zamanında Osman vardı. Osman'ın zamanında ben, ben vardım. Benim zamanda fitne kargaşa çıkın yardım edecek kimse olmadı ki. Hazreti Ömer o andaki o Halvete düşünce, Hazreti Ömer ne yapıyor Allah'ın Dur diyor. Kim peygambere tapıyorsa bilsin ki peygamber ölmüştür. Kim Allah tapıyorsa bilsin ki Allah bakidir. arkadaşlar biz kime tapıyoruz? Tevekkülümüz. Tevekkül nedir? Tevekkül. Güvenmek kardeşler. Sözde ben Allah'a güveniyorum demek marifet değil kardeşler. Biz bağlantıyı nereye yapmışız? Hani dedik ya ayet okunduğu zaman veya birisi bize söylediği zaman yardımın benim. Burada inanç, güven, emniyet, huzur, sükunet bir derdimiz var. O sıkıntı, kattaki o bunalım, stres, depresyonun gitmesi inandığımızdan dolayı o kardeşler. Ve biz bunu kime veriyoruz? İşte taptığımız o kardeşler. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Peygamber'in Ebu Talip'le olan diyalarına bakın. Bir devre Hazreti Peygamber'e Ebu Talip yardım ediyor. Ama öyle bir devre geliyor sıkışıyor. Yardım duruyor müşriklere bu talbe amaro koyuyor sen de tehlikeye gidersin diye bu defa geliyor ne diyor ki iyi yerim diyor artık beni açtı. ben artık sana yardım edemeyeceğim peygamberimizin ağzından subhanallahü ve bihamdü üsbenim, Allah bana yeter sözü çıkıyor bu talip yolda giderken Allah kalbini çeviriyor geri dönüyor geliyor iyi yerim beni ezmedikçe beni geçmedikçe sana hiçbir şey yapamazlar o boşluk devresinde peygamber ne oldu kardeşler? O devrede. Kısa bir zaman diliminde imtihan oldu peygamber. Hepimiz imtihan oluyoruz öyle anlarda ki var ya farkında değiliz. Ve müfessir bu hükmü şöyle açarak çizmiş. Peygamberin Allah'a bağlılığı ve tevekkülü Allah'ın dinine olan yardımı ve davasındaki samimiyetinden dolayı Allah tekrar Ebu Talib'i peygambere ne yaptı? Tekrar. Ne yaptı? Dost, Dost yaptı. O yüzden müfessir diyor ki bütün kalpler Allah'ın iki parmağı arasında bütün haylar Allah'ın iki elinde. Ey nefis sahibi senin kalbin kime bağlandı? Kalpler nerede? Yani dayanağımız nerede? Sığınağımız nerede? İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tam o şekilde Ebu Talip yardım etmeyeceğim dediğinde gözyaşı geliyor ama Allah'a sığınıyor. İçinde bir masumluk hissediyor. Ama hemen Allah'a tekrar sığınması kuvvetlendikten sonra hasbunala çekten sonra Ebu Talip yolda giderken Allah-u Teala ne yapıyor? Tekrar gelirsin geri döndürüyor, geliyor. Peygamberin buradaki imtihanı neydi? Allah'a mı? Ebu Talip'e mi bağlanmış? Allah'a Hazreti Hz. Musa'nın kamile bakalım. Tam Kızıldeniz'den karşı karşıya gelmişler. Burada Kızıldeniz, burada Firavun nurdur. O insanların da kalplerindeki iman ve tevekkülleri nereye bağlı allah Teala bunu ortaya çıkaracak. Allah-u Teala yardımı geciktiriyor. Konum zaten burası benim. Şurayı yakalamanızı istiyorum. Yardımı bize zaman zaman Rabbim geciktiriyor. İşte o anda kalbimizde ne var onu Allah ortaya çıkarmamızı çıkarmak istiyor. Ve diyor ki devamında onlar diyor Firavun'un ordularını görünce ve Kızıl denizden karşı karşıya kalınca aralarında peygamber var ha. Dediler ki ey Musa bizi Firavun'a kırdırmaya mı geldin? Burada Firavun'un ordusu, burada Kızıl Deniz. Ayet diyor ki gene bak. Subhanallah. Onlar diyor o anda imandan daha çok küfre yakın kimseler idiler. Bakın karışacak. Müfessir bu ayeti ele alıp zikrederken diyor ki orada sadece tevekkül alakalı bölümler onların kafir olmaya yetkide arttı diyor. Kalp ameli bu ya. Şükrü Hoca'nın sohbetini hatırlayın. İmanı kaç nevi biz ele alıyorduk? Üç nevide. Dil ile kalp ile azar ile. Yani biz diller dedik ki aslında benim öyle ki kalbimiz nereye bağlı kardeşler? Ya, hem de o imtihan anında. İmtihan anında o esnada. küfrek ayanlar ayıklandı. Belli oldu. Allah Teala Hazreti Musa dedi ki ey Musa dedi asanı denize vur dedi. Ve asa denize vuruldu. Deniz açıldı. İman edenler karşıya geçti. Aynısını bakıyoruz yine şeyin zamanı oluyor bu. Cahalut ile Davut Aleyhisselam zamanında oluyor. Özellikle imtihan isteyenler imanları hep iyi ya zannetlerle hep aynı kalacağız. İmtihanı çekenler toplum tenkit ederken bir zaman sonra onların imanları durulacak. Aynı imtihaların bir benzeri başlarına gelecek, bu insanlar hesaba katmıyor. Zaten iman hep aynı kalacak. İman aynı kalmıyor. Aynı onlar diyorlar, yani bize bir hükümler gönder de, ey Rabbimiz biz Calut'tan savaşalım. Peygamberler onlara dediğinde, yani hakikaten siz bunu istiyorsunuz ama savaşa. niye savaşmayalım ki? Karılarımız gitti, mallarımız gitti, çocuklarımız gitti, her şey elimizden gitti. Yani Allah bize bir hükümler gönderirse niye savaşmayalım ki? Allah'tan istedikleri şeyi veriyor mu? Veriyor başlarına bir tane hükümler gönderiyor. Hükümler bir tek şey onlardan istiyor. Şu nehirden su içmeyin. Ama çok hararet basarsa az bir içimlik müstesna. Onlar bir az bir su içiyorlar, kalp ne düşüyor kardeşler? Ne düşüyor Ramazan? Korku düşüyor. Ölüm korkusu. Vehen düşüyor. Allah'a karşı kullanmamız gereken haşiyet burada kırıldı. Bu Allah'a karşı kullanacağımız haşiyet neden kırıldı Ramazan? Günah işlediğimiz için. Kardeşler günahlar Allah korkusunu azaltıyor. Rabbimiz aramızdaki bağlantıyı ne yapıyor? Bitiriyor kardeşler. Yoksa insanların fıtratı Allah'a bağlanacak, Allah'a muhabbet besleyecek, Allah'ı sevecek, Allah'tan korkacak şekilde yaratılmışız. Rum Suresi 30 30 20. ayetleri şöyle bir hatırlayın. Biz fıtrat üzere yarattık kullarımızı diyor. Fakat şeytanlar geldi insanları günahlara sürükleyerek fıtrattan uzaklaştırdı diyor. İşte orada bir nehirden su içmeye Allah korkusu canıt ordusundan korkmaya çeviriyor kalplerini. Ve onlar dediler ki bugün artık bizim Calut'ta karşı savaş karşı karşıya gelecek bir gücümüz yok. Siz kendiniz gidin savaş. Ve onlar dediler ki hasbunallahu ve nime vekil. Az bir topluluk diyor. Calut'u diyor alt üst etti diyor. Ve onlar hasbunallahu ve benim vekil dediler. Ve diyor, düşman ordusuna galip geldiler. Burada dönüyoruz bakıyoruz oraya. Burada imtihanı kaybedenler kimler? En başta imtihanı kendi üzerlerine çekenler. imtihan isteyenler şöyle olsa böyle olur, böyle olsa böyle olur. ...şuyumuz olsa daha güzel hizmet yaparız diyenler... ...Allah Teala bir zaman diliminde aynı imtihan onlara verdi. ne yaptılar? Benim bir akrabam vardı bu çevrede, bunu ben canlı bir şekilde gördüm... ...işte ekonomi durumun çok iyi olsa biraneleri kapatacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyen adam... bir ...birana kapatacak kadar bir makam belki iki belki onun çeyreği oldu ama... ...inanın ekonomi durumu düzeldi, hali vakti yerine geldi, namazı bile terk etti. Belki o gariban halinde kalsaydı, beş vakit namazını kılsaydı, dinini yaşasaydı... ...belki onun için daha hayırlıydı. İşte bizler de zaman zaman dönem dönem bir şeyler istiyoruz. Tabii ki burada ilk niyetimiz hayır. Hani daha güzel güçlenelim, kuvvetlenelim, Allah'ın dine yardım edelim. Ama o gelirken bizden de neleri götürüyor biz o anda onun hesabını yapamıyoruz kardeşler. Ama inanan insanlara baktığımız zaman Rabbim hep bize bu hali nasip etsin. Onlar insanları benim hakkımda ne düşünüyorlar dediğin şeyin derdine düşmezler. Onların dertleri Rabbim benden hoşnut olsun da o bana yeter. Aynı Eyüp peygamberin dediği gibi. Yıllarca hastalığı çekiyor. Kendisine kavmi Allah'a dua etsen de Rabbim sana şifa versin dediklerinde Şu halimden Rabbim hoşnut diyor. O hoşnut olduğu için ben de razıyım. Yani bir insan elini böyle başına arasına koyacak. Durulacak yani böyle bir. Nefsini dizginleyecek Allah'ın izniyle zikirlerden sonra. Hakikaten şu anda gidişatım Nasıl bir gidişat? Ben nereye doğru yol alıyorum? Yani şu anda bu gidişatıma insanların etkisine kalarak mı yol alıyorum? Yoksa Rabbimin rızasına göre mi hayat yaşıyorum? Durgunluğa kapılacak ve Rabbim benim bu halimden razıysa bu halini korumaya çalışmaya kendi kendine karar verecek ve o mevcut halini koruyacak. O halini koruyan bir insan inanın kardeşler ben bunu pazar dersinde de dile getirmiştim. Yusuf Aleyhisselam'ın kısası burada tam net bir şekilde örneklik kazanıyor. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Aziz'in karısı kendisinden murat almak istedim ne diyor? Yarın benim için hapiste hayırlı. Şeytan gelip ona şöyle bir vesile attığını tefekkür edin. Ya sen böyle yapacağına bak. Bu kadınla yap. Bunun kocasını da öldür. Kral ol. Günahına da tövbe et. Allah seni affeder. Bu böyle mi yapıyor? Hayır. Benim için hapis daha hayırlıdır. Mevcut olarak, ferdi olarak nefsiyle Rabbi arasındaki bir imtihanı var. Orada günaha düşmemenin derdinde. İstikbalda şu şu şu toplukları kurtaracaksın. İşte daha güzel İslamiyet'in yayılmasına katkıda bulunacağım bir derdi yok. Ferdi olarak Allah'ın dini yaşamaya başlıyor mu? Yaşıyor. Hapishanede Allah tarafından gafir kaldığında... Melik'ten yardım istediğinde sekiz yıl daha hapiste unutuluyor mu? Unutuluyor. Ne diyor orada? Kardeşler bak sohbetimiz tevekkül. Yani bir insan kalben veya dil ile Allah'tan başkan istediği zaman başına neler geliyor? Allah'ın bir yasak günahını işlediği zaman kalbi nerelere kayıyor konumuz bu. Bab başlığını iyi hatırlayın. Yusuf Aleyhisselam hapiste Melik'e söyle diyor iki tane hapisten çıkan bir tanesine bana burada olduğumu bilsin de ben masumum diye. Müfessir bab başmış. Allah'ın bir ismi de Melik'tir diyor. Yusuf diyor. Allah'tan değil, melikten yardım istediği için bizim zikrimizden yüz çevirene biz şeytana musallat ederiz. Şeytan burada nerede devreye girdi kardeşler? Nerede devreye girdi? Unutturdu. Hani? Unutturdu. Yani. Allah unutturdu da nerede şeytan devreye girdi? Melikten istediği için. Melikten yardım var. istemeye başlayınca bizim zikrimizden yüz çevirene. Orada zikirden yüz çevirdi. Zikirin oradaki babı neydi? İyyake na'budu ve iyyake bu ikiden yüz çevirdiği için şeytan burada devreye girdi. Şimdi bizim burası şeytanı suçlama bir hakkımız var mı? Biz kendimize bunu kıyas yapalım. Yani şeytana biz davete çıkarıyoruz. Şeytana biz geliyoruz. Sinek nereye konar arkadaşlar? pis Pisliğe konar. Kangran olan kola pansuma yapılır mı? Yapılmaz. Bataklığı kurutmak lazım sineği yok etmek istiyorsak. Şeytan buradan devreye girdi. Tabiri caizse Yusuf Aleyhisselam Melikten yardım isterken şeytana bir bir nevi davete ne yapmış oldu? karmış oldu. Ve ayette ne diyor? Şeytan unutturdu. Şeytan insan üzerinde nasıl güç sahip olabiliyor? Onun kulak Zikirden yüz çevirip günaha girip, zellediğine günaha giriyor. Normalde bizimki normal günah sayılır. Peygamberlerki zelle günah sayılır. Günaha girdiği zaman bu defa şeytan giriyor devreye. Zikirden yüz çevirdiği için Allah sana yardımını çekiyor. Şeytan burada güç kazanıyor. Dolayısıyla o gücü şeytana biz veriyoruz. Hani buna şöyle bir örnek verelim. Bu şeytan ama şeytanda kontür yok. Bu şeytan ama şeytanda kontür yok. Biz kalktık elli kontür, Allah'tan gazisine yardım isteme kalkın diye göndermiş olduk. İster fiili gönderelim, ister fiilsiz. Bunun başka hiçbir cevabı yok. Elli kontürü gönderdik, şeytan kalktı arkadaşına gitti dedi ki, Çünkü Buhari'de gene hadiste diyor ki, Siyah bulut insanın e, beynin üstüne geldiği zaman orada bir nasıl bir şey var onu tam bir hatırlayamayacağım. Unutkanlık oluyormuş insanda. Tıp da şu anda bunu da ispatlamış. Böyle beyinde bir acayip bir hal oluyor. Unutkanlık oluyor. Ve buha, e, bunalık da diyor Allah'tandır diyor Allah Resulü. O anda şeytan o arkadaşını unutturuyor. Ve 8 yıl sonra hatırlıyor. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın o günah işlemesiyle ceza olarak 8 yılda hapiste kalmasına sebep oluyor. Şeytanın devreye girmesine sebep oluyor. Rahman'ın kendisinin yardım etmesine kendisini atmış oluyor. Engel olmuş oluyor. Dolayısıyla kardeşler Allah'ın bize indireceği yardıma kim engel olmuş oluyor burada? Biz kendimiz engel oluyoruz. Peki Allah Teala bu kadar güçlü olduğu halde bir insan neden Allah'tan gayrisinden yardım ister? Şeyhülislam İbn Teymiyye öyle bir güzel papaşmış ki, insanın nefsi diyor. Şeytana meyil besleyecek şekilde yaratılmış. Şeytanın telkinlerini dinleyecek şekilde yaratılmış. Çünkü nefis durmadan insanlara kötü telkin eder. Eğer Rabbimiz diyor, o kulun nefsine diyor, salih amel işlemeyi murat etmişse, telkin etmişse, bu Allah'ın o kula yardımının yüzde yüz göstergesidir diyor. Yüzde yüz. Peki, hangi nefis sahibi kullarda bunlar oluyor? O nefis sahibi kul, gerçekten Allah'ın emir ve nehirlerini yaşamak istiyorsa. İsteyen bir insan, köpe çocuk ne yapıyor? konuşmasını bilmiyor. Talebini dile getirmeyi bilmiyor. Yemek yemeği, mama yemeği bilmiyor. Elbise giymeyi bilmiyor. Karındaki ağrısı, kulağında ağrısı varsa gidermeyi bilmiyor. Bir tek şey biliyor. Ne biliyor? Ağlamıyor. Vallahi biz bunu bilmiyoruz. Biz bunu beceremiyoruz. Allah'ın merhameti bir annemin merhameti. Bir sene yeni iman etmiş bir kadın. Çocuğa ateşe girmek üzere çekiyor çıkarıyor. Peygamber'e gidiyor. Ey Allah Resulü çocuğum ateşe girme pahasını ben çocuğumu ateşten çıkardım. Allah mı merhametli annemi. Allah Resulü sakalı sınana kadar gözüne yaş geliyor ve kuş anneyi gösteriyor. Allah diyor şu kuş anneden daha merhametlidir ki o anne aç olduğu halde gidiyor rızık buluyor, kufsanını tutuyor getiriyor yavruların önüne döküyor diyor. Allah bu anneden daha merhametlidir. Şimdi kardeşler tamam bizim nefsimiz bu salih ameleri işleme yemiyor ama niye istemiyoruz Allah'tan yardım? Niye ağlamıyoruz? Niye körpe çocuk gibi acizliğimizi kabul etmiyoruz? Körpe çocuk niye ağlıyor biliyor musunuz? Acizliğinden ağlıyor. Belki konuşmaya başlığa ağlama kesilecek. Konuşmadaki o güç ağlama iştiyakını kıracak. Kendisinde bir güç görecek. Yürümeye başlayınca biraz daha cesaret gelecek. Koşmaya başlayınca biraz daha cesaret gelecek. Eli ekmek tutmaya güç kuvvet bunun başlayınca biraz daha... Hani derslerde sık sık zaman zaman söylüyoruz. Bir insan neden güçlü olmak ister? Allah'a muhtaç olmamak için mi? Hakikaten insan neden güçlü olmak istiyor kardeşler? Selamun aleyküm. Subhaneke la ilah ile ente estağfiruk. Arş'ı taşıyan melekler bile sayın üstünde geliyor. Ya Rabbi diyorlar, senin sen azametin kürsüdeyken biz nasıl taşıyalım? Arşı taşıyan melekler Allah'a kürsüye kurulmuş. Ya Rabbi senin azametin bu kürsüdeyken biz nasıl taşıyalım dediklerinde La ve la illa billah te'n. Manası nedir kardeşler? Bütün güç ve kuvvet ancak Allah'ın dilemesidir. Kardeşler biz köpe çocuk halimize de şu andaki halimize de ihtiyalımıza da şunu unutmayalım. Bütün güç ve kuvvet ancak onun iradesidir. Körpe çocukmuş gibi Allah'a muhtaç olduğumuzu hissetme ile Rabbim tenada gözyaşı dökerek nefsimize bu hayırlı amelleri yaşatması için Allah'tan yardım isteyelim. Dinlediğiniz için, kulak kulakları için.